Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet saygıdeğer dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 5. babı olan Murakabe ile ilgili Salih'in hadis kitabımızın 5. babı olan Murakabe ile ilgili ayetleri okuyacağız Şura suresi 217-219. ayetlerde Rabbimiz buyuruyor. Ey Peygamber! Allah yolunda mücadele ederken sonsuz kudret ve merhamet sahibi olan Yüce Rabbine güven. O Allah ki senin geceliğin ibadet amacıyla yatağından kalktığını ve onun huzurunda saygıyla secdeye kapanan müminler arasında onlara şefkat ve merhametle bakarak dolaştığını görmektedir. Hadid suresi ayet 4'te uçsuz bucaksız gökleri ve sayısız nimetlerle donatılmış yeryüzünü altı evrede yaratan fakat sonra bir kenara çekilip mahlukatı kendi kaderiyle baş başa bırakmayan aksine sınırsız kudret ve hakimiyetinin sembolü olarak egemenlik tahtına oturan odur. O yerin içine giren ve oradan çıkan gökten inen ve oraya yükselen her şeyi bilir. Her nerede olursanız olun, o sonsuz ilim ve kudretiyle her an ve her yerde sizinle beraberdir. Unutmayın, Allah yaptığınız her şeyi görmektedir ve ona göre karşılığını mutlaka verecektir. Ali İmran suresi ayet 5'te Rabbimiz buyuruyor. Gerçek şu ki ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Fecir suresi ayet 14 Doğrusu Rabbin kullarının her halini, her an gözetlemektedir. Ve son ayet Mümin Suresi ayet 19. O Allah ki gözlerin sinsi ve haince bakışlarını ve kalplerde gizlenen niyet ve düşünceleri çok iyi bilmektedir. Murakabe ile ilgili hadislerde ise Ömer bin Hatta baradiyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam'ın yanına oturduk. Bu sırada yanımıza elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam geldi. Üzerinde herhangi bir yolculuk alameti görülmüyordu. Uzaklardan gelmiş gibi bir hali de yoktu. Bununla birlikte içimizden hiç kimse onu tanımıyordu. Adam Peygamber Aleyhisselam'ın yanına yaklaştı ve karşısına oturdu. Dizlerini Peygamber aleyhisselamın dizlerine dayadı, ellerini de kendi dizlerinin üstüne koydu. Ve ey Muhammed bana İslam'ın ne olduğunu söyle dedi. Peygamber aleyhisselatü vesselam, İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve ve gücün yettiği takdirde ömründe bir kez Kabe'yi hacetmendir buyurdu. Adam doğru söyledin dedi. Onun hem soru sorup hem de cevabı onaylaması tuhafımıza gitti. Şimdi de bana imanı anlat dedi. Peygamber aleyhisselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe inanman ve bir de hayrı ve şeri ile birlikte kadere iman etmendir yani iyilik ve kötülük diye nitelendirdiğimiz şeyler de dahil, Allah'ın her şeyi belli bir ölçü ve plana göre takdir ettiğine, hiçbir şey hikmet ve amaçtan yoksun olarak yaratmadığına, her şeyi mutlak adalet ve hikmet çerçevesinde belli bir hedef ve amaç doğrultusunda yarattığına iman etmendir buyurdu. Adam tekrar doğru söyledin diye tasdik etti ve peki Müslümanlığın en güzel şekli olan ihsan nedir? Onu da anlat dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Zira sen onu görmüyorsan da o seni mutlaka görüyor buyurdu. Adam yine doğru söyledin dedi. Sonra kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine soru sorulan bu konuda sorandan daha bilgili değildir. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez cevabını verdi. Adam o halde onun alametlerini söyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun üzerine şöyle buyurdu. Cariyenin kendi efendisini doğurması ve yalın ayak çıplak yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır. Yani annelerin kendilerine köle kadın muamelesi yapacak asi çocuklar doğurup büyüttüğünü ve bu durumun yaygın bir hal aldığını gördüğün zaman kıyametin kopması yakın demektir. Yine insanların çılgınlar gibi mal biriktirme yarışına girdiğini, mal servet tutkusunun dünün fakirlerini bile büyük ve lüks binalar yapmakta yarışa sokacak kadar arttığını bunun sonucunda lüks ve sefahatin yaygınlaştığını, servet ve paranın yegane değer ölçüsü haline geldiğini, tüketim ve gösterişe aşırı düşkünlük gösterildiğini gördüğün zaman kıyamet iyice yaklaşmış demektir. Sonra adam sessizce çekip gitti. Ben bir süre öylece kaldım. Ardından Resulullah aleyhissalatü vesselam ey Ömer... Bu soru soran kimdi biliyor musun dedi. Ben Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Peygamber aleyhissalatü vesselam o Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu. Ebu Zer ve Muaz bin Cebel radiyallahu anhümadan ayrı ayrı peygamber aleyhissalamın şöyle buyurduğunu rivayet edilmiştir. Her nerede ve her ne halde olursan ol Allah'tan korku. Daima onun huzurunda onun kontrol ve gözetim altında bulunduğunu unutma. Yalnız veya toplum içinde bela veya musibet anında bolluk veya darlıkta kısacası hayatın her anında Allah'a karşı saygılı ol. Ona karşı sorumluluk bilincini asla kaybetme. Kötülük yaptığın takdirde hemen arkasından bir iyilik yap ki o kötülüğü silip yok etsin. Bir de insanlara davranışlarında güzel ahlaklı ol. Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Abdullah bin Abbas radiyallahu şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamber aleyhisselamın telkesinde bulunuyordum. O zaman henüz 10 yaşındaydım. Bana şöyle buyurdu. Delikanlı, gel sana bazı güzel sözler öğreteyim. Allah'ın emirlerini gözet ki Allah da seni gözetip korusun. Allah'ı hatırından çıkarma ki onu her muhtaç olduğunda karşında göresin. Bir şey isteyeceksen sadece Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen yalnızca Allah'tan dile. Şunu iyi bil ki bütün insanlar sana faydalı olmak için bir araya gelseler, Allah'ın takdir ettiğinin dışında bir fayda sağlayamazlar. Yine bütün insanlar sana zarar vermek için toplansalar, Allah'ın takdir ettiğinden başka zarar veremezler. Çünkü kaderi yazan kalemler kaldırılmış, sayfelerin mürekkebi kurumuştur. Yani varlık kanunlarını belirleyen ilahi kurallar ezelden belirlenmiş ve asla değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Tirmizi'nin dışındaki rivayetlerde şöyle geçmektedir. Allah'ın emirlerini gözet ki onu her muhtaç olduğunda karşında göresin. Sen bolluk içindeyken emirlerine bağlı karararak Allah'ı tanı ki o da dara düştüğün zaman yardımını göndererek seni tanısın. İyi bil ki sana takdir edilmeyen hiçbir şey başına gelmez. Sana takdir edilen de seni geçip gitmez. Şunu da iyi bil ki zafer sabırla sevinç de üzüntüyle birliktedir. Ve her zorlukla birlikte muhakkak bir kolaylık vardır. Zafer sabrederek, mutluluk da sıkıntı çekerek elde edilir. Her tasanın sonunda ferahlık, her güçlüğün ardında kolaylık vardır. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Ey Müslümanlar! Siz kıl kadar bile önemsemediğiniz bir takım işler yapıyorsunuz ki... Biz onları Peygamber Aleyhisselam zamanında kişi helake sürükleyen büyük günahlardan sayardık. Yine bir başka hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gerçek şu ki Allah Teala da kıskanır. Fakat Allah'ın kıskanması haram kıldığı şeyin Kulun yapmasına razı olmamasıdır. Çünkü kıskanmanın kaynağı sevgi ve kuruma duygusudur. Bu bakımdan yerinde ve ölçülü bir kıskançlık hayır ve rahmet vesilesidir. Allah da kullarını çok sevdiği ve onların zarar görmesini istemediği için onları bu anlamda kıskanır. Bu hadiste geçen Allah'ın kıskanması sözü şu olay esnasında söylemiş olmalıdır. Abdullah bin Abbas anlatıyor radiyallahu anh, Hilal bin Ümeyye radiyallahu anh, bir gün telaş içinde Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldi ve eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Peygamber aleyhisselam Hilal'e hitaben bu durumda ya 4 şahit getirerek iddianı kanıtlarsın ya da eşine iftira ettiğin için 80 değnek ile cezalandırılırsın buyurdu. Bunun üzerine Hilal ey Allah'ın Resulü Bizden birisi kendi karısıyla birlikte bir erkek gördüğü zaman kanıt bulmak için şahit aramaya mı gidecek? Şahit getirinceye kadar adam kaçıp gitmez mi diye itiraz etti. Peygamber aleyhisselam tekrar ya şahit bulursun ya da sırtına iftira cezası vurulur dedi. İşte tam bu sırada Ensardan Hazreç kabilesinin reisi olan Saad bin Ubade eğer ben karımın yanında yabancı bir erkek görecek olsam Vallahi onu kılıcımın keskin tarafıyla doğrarım dedi. Resulullah onun bu sözünü duyunca Saad bin Ubade'nin şu aşırı kıskançlığına hayret mi ediyorsunuz? Vallahi ben elbette Sa'd'dan daha kıskancım. Allah da benden daha kıskançtır. İşte Yüce Allah bu kıskançlığından dolayıdır ki gizli açık bütün çirkin işleri haram kılmıştır. Buna rağmen Allah karısının yanında yabancı bir erkek gören kişinin, onu kılıcıyla doğramasına izin vermez. Çünkü zina ile suçlanan biri suçu şahitlerle kanıtlanmadıkça cezalandırılamaz. Cezası da mutlaka ölüm değildir. Bekar ise kendisine yüz değnek vurulur. Evli ise yahut ırza tecavüz etmişse öldürülür buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İsrail oğulları arasında biri cilt hastalığı yüzünden ala tenli, biri saç kıran hastalığı sebebiyle kel, biri de kör olan üç kişi vardı. Bunlar hem hasta hem yoksul kimselerdi. Allah onları imtihan etmek üzere kendilerine insan suretinde bir melek gönderdi. Melek önce ala tenliye geldi ve dünyada en çok istediğin şey nedir diye sordu. Ala tenli güzel bir renk güzel bir ten ve insanların iğrendiği şu halin benden giderilmesidir dedi. Melek onu sıvazladı ve ala tenlilik hastalığı gitti rengi güzelleşti. Melek bu defa en çok sahip olmak istediğin mal hangisidir diye sordu. Adam devedir dedi. Ona on aylık gebe bir deve verildi. Melek Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti. Sonra Kel'in yanına geldi. En çok istediğin şey nedir diye sordu. Kel güzel bir saç ve insanları benden uzaklaştıran şu kelliğimin iyileştirilmesidir dedi. Melek onu sıvazladı. Adamın kelliği kayboldu. Kendisine gür ve güzel bir saç verildi. Melek en çok sahip olmak istediğin mal hangisidir diye sordu adam. Sığırdır dedi. Ona da gebe bir inek verildi. Melek Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra kör adamın yanına geldi. Ona da en çok istediğin şey nedir diye sordu. Kör adam Allah'ın gözlerimi iyileştirmesini ve insanları görmeyi çok istiyorum dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı. Allah da gözlerini ona geri verdi. Bu defa melek en çok sahip olmak istediğin şey nedir diye sordu. O da koyundur dedi. Ona da doğurgan bir gebe koyun verildi. Derken deve ve sığır yavruladı. Koyun da kuzuladı. Neticede birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırları, öteksinin de vadi dolusu koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek ala tenliğe onun eski kılığında gitti ve fakirim. Yoluma devam edecek imkanım yok. Gitmek istediğim yere önce Allah'ın sonra senin yardımın sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren Allah aşkına yolculuğumu tamamlayabilmem için senden bir deve istiyorum dedi. Adam mal verilecek o kadar çok yer var ki dedi. Bunun üzerine melek dur hele ben seni bir yerden tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri fakirken Allah'ın zengin ettiği alaca tenli adam değil misin dedi. Adam hayır bana bu mal atalarımdan miras kaldı dedi. Melek eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek Kel'in yanına onun eski kılığında gitti. Ona da alaca tenliyle söylediklerini söyledi. Kel de onun verdiği cevabı verdi. Melek de ona eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Son olarak körün kılığına girip bu defa da onun yanına gitti ve fakir ve yolcuyum yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim. Sana gözlerini geri veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim dedi. O da ben bir zamanlar kör bir adamdım. Allah gözlerimi iyileştirdi ve bana bunca malı mülkü ihsan etti. İstediğini alabilir, istediğini bırakabilirsin. Allah'a yemin ederim ki bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım dedi. Melek malın sende kalsın. Buzin için birer imtihandı. Allah senden razı oldu. Diğerlerini ise gazabetti dedi ve oradan ayrıldı. Evet sayı değerli dinleyenler bu Yala Şeddad bin Efs radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Akıllı kişi mahşer günü hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çeken ve ölümden sonraki hayat için çalışan kimsedir. Akılsız kişi ise arzu ve heveslerinin peşine düşen ve sonra da bir takım kuruntularla Boş temennilerle kendini avutarak Allah'tan dileklerde bulunup duran kimsedir. Bu hadis isnadında yer alan Ebu Bekir bin Abdullah bin Ebi Meryem'den dolayı zayıftır. Hadis imamları bu ravinin hafızasının zayıf olduğunu ve hadisleri karıştırdığını beyan etmişlerdir. Ancak hadisin ihtiva ettiği mana sahihtir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kendisini ilgilendirmeyen yararsız ve lüzumsuz işleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. İnsanın dinine ve dünyasına faydası olmayan boş işlerle uğraşmayıp gücünü zamanını ve yeteneğini faydalı ve lüzumlu işlerde değerlendirmesi onun olgun ve ideal bir Müslüman olduğunun alametidir. Bu aynı zamanda kulluk bilincinin gereği ve tabi neticesidir. Evet saygıdeğer dinleyenler. Murakabe ile ilgili son hadisimiz Ömer radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Eşine zulmetmeyecek derecede dürüst ve temiz ahlak sahibi olduğu bilinen bir kişiye hanımını niçin dövdüğü sorulmaz. Çünkü bu aile içi özel hayata müdahale anlamına gelir. Oysa ailenin mahremiyeti vardır. Bu yüzden teftiş edilemez. Ayrıca olay açıklanması utanç verici veya özel bir sebebe bağlı olabilir. Ancak erkeğin hanımına zulmettiğinden endişe duyulursa yahut bizzat kadın şikayette bulunarak konuyu hukuki bir zemine taşırsa o zaman olay adli mercilerle araştırılır. Ve koca da sorgulanır. İsnadında yer alan Abdurrahman el-Musli'den dolayı bu hadis zayıftır. Abdurrahman el-Musli meçhul, kim olduğu bilinmeyen bir ravidir. Ve bu hadis yalnızca onun kanalıyla rivayet edilmiştir. Evet saygı değerli dinleyenler, bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve